organ nakli caiz midir? Organ nakli ilgili dirişler yüksek kurulumuzun veya diğer İslami kurulların fetvalar çok açık ve bellidir. E, kişinin rızası olması şartıyla, alışverişe konu edilmemesi yani satıma konu edilmemesi şartıyla ve ölümün tahakkuk etmiş olması şartıyla caizdir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Bunun detayını görmek isterse de kardeşimize bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın sitesine görsün, organ nakli diye girdiği vakitte orada çok uzun bir metin var. Gerekçeleri var, sebepleri var, konuda alimlerimizin delilleri var. Onu detaylı olarak görebilir ama kısa ve öz olarak satışa konu etmemek, kişinin rızasıyla olmak, tamam. Ölüm kesin olarak kesinleştikten sonra alınmak kaydıyla eğer canlı ise de, canlıdan alınacaksa da dediğim gibi rıza Ile ve o kendisine zarar vermeyeceğinin kesin olması hı hı. ve bu organ nakledilmezse, verilmezse, karşıdaki tarafında kesin olarak hayatının yok olacağı gibi endişe taşınıyor ise o vakitte organ nakli caiz olur, herhangi bir sakınca yoktur.